أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد <متحدث> لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بلا حق صل على رسولنا محمد Sallu ala şefii zunubina Muhammed Sallu ala tabibi ulubina Muhammed Muhammed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 Ve dostlar, bahsediyorduk bir yürüyüşten. Dünyaya yürümek için gönderilmiştik ya. Hani yürümekti amaç, yürüyebilmekti marifet. Yürüdükten sonra sadece ve sadece hamd sözünü gönülden söyleyebilmekti yürümek. Ama bu yürüyüşün değer kazanması. Bir çekirdeğe bağlıyor. İşte o çekirdek onun için olmasıydı. Mutlaka yapılan bir şey vardı, çekilen bir sıkıntı vardı mutlaka bu yürüyüşte. Bu yürüyüş esnasında mutlaka engebeler, çukurlar, belki bazen dikenler vardı. Ama değer kazanır mıydı bu yürüyüş onun için olmadıktan sonra? Hayır, kazanmazdı. Kazanmasının, değer kazanmasının, kıymet kazanmasının tek ve tek bir çaresi vardı. O da sadece ve sadece onun için, o bilsin için, hani o vahaptır ya, karşılıksız, sınırsızca, bolca veren, işte o bolce verenin verdikleriyle ona sadece onun için yürüyüş. Evet dostlar. Önceki programlarımızda, bugüne olan programlarımızda arasında bazı özetleri sizlere sunarak bu haftaki Gafletten Kurtuluş programımıza dilerseniz başlayalım. <Gülüyor> etmiştik dostlar, paylaşmıştık notlarımızı sizlerle ve demiştik ki büyüklerimizden rivayetle. İslam, sevgililer sevgilisi, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere beyanıyla beş temel üzerine kuruluydu. Ancak bu beş temelin hakiki manada temel olması için bunların sadece sağ ve sadece Allah Celle Celaluhu için yapılmış olması gerekmekteydi. Bunun için demişlerdi ki namaz, dinin direği, müminin miracı, peygamberin gözünün nuru, daha nice sayamayacağımız büyüklük, yükseklik ve kıymet hatta o kadar büyük rivayet var ki imanla, iman dışı kalmanın bir sınırı olarak namazı bile gösterirlerken bazı alimlerimiz buna rağmen Niyet ettim Allah rızası için namaza diye gönülden bütün hücrelerimizle, bütün elektronlarımızla, bütün atomlarımızla bunu hissederek eğer tekbir alamıyorsak bunun namaz değil cimnastik olacağından... Niyet ettim Allah rızası için ama sadece onun için... ...görsünler, bilsinler diye değil... ...övsünler ya da söylesünler diye değil... ...sadece ve sadece onun için oruca denmedikten sonra... ...onun oruç değil... ...perhize dönüştüğünden... <gülüyor> ...niyet ettim Allah rızası için... Hacca diye gönülden, samimiyetle, içtenlikle niyet yapılarak Beytullah'a bir sefer yapılmıyor ise bunun hacı değil bir seyahate dönüşeceğinden büyüklerimizden, İslam alimlerimizden rivayetle sizlere sunmuştuk. Bu kadar önemli, dinin beş temeli olan Dinin temeli olarak Peygamber Aleyhissalatu vesselam tarafından bize sunulan bu amellerin bile niyetin Allah rızası için tutulmadıktan sonra ne kadar ters bir istikamette değersizleştiğini görüyoruz. Ama bir yandan yemek, içmek, oturmak, kalkmak, seyahat etmek bunları da sadece ve sadece Allahu Teala için yaptığımızda da bunların da ne kadar değerleştiğini görüyoruz dostlar. Ama bu nasıl oluyor? Bilinçli oluyor. Çünkü Allah Celle Şanuhu, peygamberine ve peygamberinin önderliğinde bütün müminlere ayeti kerimelerde yaptıklarını bilinçli olarak, hiçbir baskı olmadan, kendi tercihleriyle ama araştırarak, bilerek, ne yaptığını anlayarak, neden yaptığını bilerek, niçin yaptığını hissederek, kime yaptığını kavrayabilerek yapmak, araştırmak, sürekli araştırmak değil mi dostlar? Bize, biz öyle bir medeniyetin mensubuyuz ki ilk emri, ilk iletisi, ilk öğretisi okumaktır. Biz böyle bir ilim medeniyetinin, böyle bir büyük bir dinin, büyük bir medeniyetin mensubuyuz bize hiç okumamak, araştırmamak yakışır mı? Biz iman şerefiyle müşerref olmuş insanlar. Eğer ömrümüzde bir kere bile Kur'an-ı Kerim'i açıp Arapçasını okumak ibadettir. Neticede Kur'an'ın tarif yapılırken insanlarda okunmasıyla ibadet olunan alemlere şifa ve Öğüt olan bir kitap olarak bizlere sunulmuştur dostlar. Peki biz, sizce değerli dostlar, Bu konuda biraz araştırmak eksikliğini yaşamıyor muyuz toplum olarak? Hani, Topu topuna 654 sayfa, 605 sayfa, Biz Arapçasını, Okuyamayabiliriz. Tamam. Ama Allahü Teala onu anlamamız için, gönüllerimizi sindirmemiz için, o aşkı yaşayabilmemiz için, bütün cüz'ilerimizde ilerimizde nurun ışığını süzerek insanlara da bu aşkı sunabilmemiz için bize göndermemiş miydi bu kitabı, bu dini, bu aşkı, bu rahmeti? Bunun için göndermişti muhakkak ki dostlar. İngiliz olan, İngilizce okusun. Alman, Almanca. Fransız, Fransızca. Japon, Japonca. Orijinal Arapçasını bozmadan, meanalarını okusun. Acaba bu konuda biraz toplum olarak problem yaşamıyor muyuz? Biz Müslümanlar, Müslümanlığı yaşayan, Müslüman olmakla, büyük bir nimete, büyük bir rahmete, dünyada huzur ve saadete, Ahirette de ebedi mükafata müjdelenmiş olanlar. Topu topuna 605 sayfa olan kitabımızı ömrümüzde bir kere bile acaba açıp okuyabildik mi? Ayetlerinin üzerinde acaba açıp düşünebiliyor muyuz? Bizi araştırmaya, tefekküre yönlendiren Rabbimizin bu çağrısına uyarak araştırabiliyor muyuz? Ayetlerinin üzerinde tefekkür edebiliyor muyuz dostlar? Peki Allah'ın güzel ahlakı tamamlamak için dünyadaki bütün mahlukata rahmet vesilesi olarak gönderdiği sevgili peygamberimizi tanıyabiliyor muyuz? Ne kadar tanıyoruz ya da? Ya da insanları ne kadar tanıtabiliyoruz dostlar? Rabbimizi tanımak. Rabbimiz bize kendisini tanımamızı istiyor sadece. Siz tanırsanız çünkü diyor, sevmekten başka bir şey yapamazsınız. Benzetmekte hata olmasın. Birkaç arkadaş yolda gidersiniz. Gideriz yoldayken. Bir çiçek görürüz ya da farklı bir şey. Eğer onu anlayabilecek derecede bir ilmimiz varsa, onun güzelliğine hayret eder. Ne kadar da güzel deriz. Halbuki o bize bana güzel deyiniz demez. Biz onu bildiğimiz için güzelliğine hayran kalırız. Rabbim 99 esma-i ilahisiyle bizlere kendisini tanıtıyor. Kendisini tanıyalım, kendisine yönelelim diye. Çünkü tanımayan sevemez değil mi dostlar? Tanımadığımız bir şeyi sevebilir miyiz dostlar? Rabbimizi tanımak. Muhakkak bunu yapıyorsunuzdur. Ondan eminim. Ama insanlara ne derecede sunabiliyoruz dostlar? Hani ayeti kerimede siz insanlara iyiliği emreder, kötülükten sakındırar, en hayırlı bir toplum olarak gönderildiniz. Biliyor yorumu yorum güzeller güzeli Mevlamız? Düşünsenize dostlar. Güzeller güzeli güzel Mevla'mızın insanlara dünyadaki güzelliği ve cenneti, ahiretteki de ebedi mükafatı yani hakiki cenneti sunan bu kitabımızı araştırsak, öğrensek ve insanlar bunu sunsak, peygamberimizi tanıtabilsek, insanlar bu güzellikten hissedar olsalar, bir nur olarak aşkı yaşasalar Aşk üzere yaşasalar, Sadece insanlara değil, Tüm mahlukata yansıtarak, Ne kadar güzel değil mi dostlar? Ama asır saadette böyle olmuş dostlar, Bizim zamanımızda da böyle, O kadar güzel ki, Allah Zülcelal ve Kemal Hazretleri, iki tane yol göstermiş, Bizlere, insanlara, Ey kulum, Bu yoldan gidersen, Rahmete, Merhamete, mükafata ve menzil olarak cennete ulaşırsın. Diğer yol zahmete, sıkıntılara, kederlere ve menzil olarak cehenneme götürür. Kulum, tercih senin. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Şanuhu hep tercihi bizlere sunuyor dostlar. Ama seçtiğimizden sorumlu tutuyor. Hayrı isterseniz hayra yönlendiririm. Şerri isterseniz şer imkanlarını açarım. Çünkü bizi irade sunmuş. O iradeyi rahmet için mi, zahmet için mi? Gayret için mi, gaflet için mi? Aşk için mi, merhamet için mi, zulüm için mi? Çevremizde bunların eserlerini görmekteyiz. Bunları bahsetmiştik geçen programlarımızdan. Özet olarak güzeller güzeli Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Eshabına ve Eshabının aracılığıyla Bizlere sunmuş olduğu ibretli hadiseleri dinlemiştik Kendisinden Sallallahu Aleyhi Vesselam'den Bize bir örneklik ve önderlik Olsun için sunduğu Onları paylaşmıştık sizlerle Ve demiştik ki Bir su aldınız Elinize İçeceksiniz o suyu ama gönlünüzden geçirdiniz. Allah'ım şu anda elimde senin haram etmiş olduğun, senin yasaklamış olduğun, senin bizlere ölçü olarak sınır olarak koyduğun bir içki olabilirdi. Ama Rabbim ben seni çok seviyorum. Hani sana aşık olanlar demiyor mu ki, sen Allah'ı seversen Allah seni sevmez mi? Ben seni seviyorum. Senin de beni sevdiğini bilerek. Ve ben sırf sadece ve sadece sen istemediğin için bu haramı bırakıyor ve senin helal kılmış olduğun bu suyu ya da herhangi bir meşrubatı içiyorum. Gücüm var ya Rabbi. Gidip o Haram olarak kılmış olduğun şeyi alıp içebilirim. Nevsim de bunu isteyebilir. Elimi uzatsam alabilirim. Ama hayır sadece ve sadece sizin için sonu olan sevdamdan dolayı. İçmiyorum dediğinizde muhacirin olduğumuzu sevgililer sevgilisi peygamber efendimiz bize buyuruyor ve müjdeliyor. Onda mükafat alıyoruz. Deyip bu şekilde kalmıştık dostlar. Değişik hadiselerle, değişik şekillerde sizlere sunmuş, paylaşmıştık notlarımızı. Şimdi ise kaldığımız yerden devam edelim. Hareketten bahsetmiştik en son olarak. Kainattaki her şeyin hareket halinde olduğundan bahsetmiştik ve demiştik ki biz eşrefi mahlukat olan insan hala hareketsiz mi kalacağız demiştik ve kalmayacağız tabii ki. İslam bir çağrıdır dostlar. Tüm kuşakları ve zamanları kuşatan bir çağrı. Bu çağrının özü ve içeriği yürümektir. Şirk'ten tevhide, batıldan Hakka! Beşeri sistemlerin zulmünden İslam'ın adaletine, dünyanın sıkıntılarından ahiret saadetine yürümek. Bu yürüyüşün ucunda tevhid, izzet, adalet ve cennet var. Bu çağrı zamanla, mekanla sınırlı değil dostlar. Hz. Adem aleyhisselamdan günümüze, bugündense, kıyamet sabahına kadar silel yankı bulacak bir mesaj. Bu mesajı sunacağız sizlere. Paylaşacağız beraberce. Bu davete icabet olsa da olmasa da yürüyüş sürecek. Çünkü ilahi yasa böyle iktiza ediyor. Yürüyenlerin yorulduğu veya Yoldan çekildiği yerde Allah başka kullarını devreye sokacak. O halde yol bize değil, biz yola muhtaçız. Nübüvvet kervanına dahil bütün peygamberler yürüdü. Kervanın son halkası olan sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de yürüdü. Çünkü enbiyanın ortak çağrısı tevhidi bir yürüyüştü. Alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah Efendimiz rahmeti alemlere taşımak için duraksamadan hep yürüdü dostlar. Tam 23 yıl boyunca. Atası Hazreti Nuh 950 yıl yürümüştü. Müşrikler Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın yürüyüşünü engelleyememişlerdi. Hatırlıyorsunuz. Hareket alanı kalmamıştı belki. Allah'ın emriyle Gemi devreye konulmuştu. Hud süresinde Rabbimiz bize şu şekilde bu olayı yansıtmıyor muydu? Nuh dedi ki, gemiye binin. Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbin çok bağışlayan pek esirgeyendir. Kara yolunda yürüyemiyorsak işte deniz yolu. Mutlaka yürümek için, yürüyüş çağrısını kabullenenler içindi bu gemi ancak dostlar. Bu gemide inkarcılara yer yoktu. velevki Nuh peygamberin oğlu bile olsa. Rabbani bir çağrı, ilkelî bir sefer. Baba yüreği ne derse desin, ilahi değerler ve ölçüler yürüyüşü belirliyordu dostlar. Hz. İbrahim aleyhisselamın, Çöle terk ettiği kadın da oturmamıştı, hatırlıyorsunuz, yürümüştü. Yalnız bir kadın ve bir çocuk. Issız bir vadi, ürküten bir çöl. Anne Hacer, çocuk İsmail Aleyhisselam. Kadın sızlanılmıyor, dövünmüyor. Umudun, say, direnç sembolü kadın. İşte o kadın bir yürüyüş başlattı. Safa ve Merve arasında Hacer'le başlayan ama onunla bitmeyen bir yürüyüş. Sürekli yeni katılımlarla büyüyen Evrensel bir hareket Aşkın iradenin ve azmin bileşkesi Bir eylem Evet yürümek ve Hacerleşmek Ve anne Hacer'in Terbiyesinde yetişen çocuk İsmail İsmail Yürüme çalına gelince emre Muhatap oluyor. Yürüyen çocuk Boynunu babasının elindeki bıçağa uzatıyor tereddütsüz Telaşsız. Çünkü o bu yolda kurban olma bilinciyle büyüyor. Saffat suresinde babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa gelince yavrucuğum seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün ne dersin dedi. O da cevap ben babacığım emrudin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun dedi. Ya kef. Boyun eğip oturmadılar dostlar yürüdüler Cahiliyenin bünyesinde erimemek için Kimliksizleşmemek için yürüdüler Yabancılaşmamak için Yürüdükleri içinde Allah onları korudu ve ödüllendirdi dostlar Onları korudu Hani biraz önce dediğimiz gibi Sen Allah'ı seversen Allah seni sevmez mi? Allah kendisine yöneleni hiç yalnız bırakır mı? Ayet-i kerimede nahıl süresinde buyurmuyor mu? Dünyada da cenneti, ahirette de hakiki cennete lütfedeceğiz iman edip salih amel işlemeye çalışan kullarımıza. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin oku çağrısı ile doğrulmamış mıydı? Ey örtülere bürünen kalk komutu ile yürüyüş başladı değil mi hatırlıyorsunuz? Vahyin sıcak atmosferinde fasılasız yol aldı. Bu yürüyüşün kilometre taşları Hira, Taif, Akabe, Sevr, Medine, Bedir, Uhud, Hendek, Mute, Hudeybiye, Mekke ve Tebuk. Yol programı genişti. Hayatın tamamını kapsıyordu. Davet, hicret, cihad, infak, namaz, hac, sıdayı, rahim emri bil maruf nehi anil münker <gülüyor> yürüyüş müfredatı olarak günlük yaşamı kuşatıyordu. Böylece yeni bir dünya, yeni bir insan inşa ediyordu. O, ashabına 23 yıl boyunca ayakta kalmayı ve yürümeyi öğretti dostlar. Nebevi öğreti ile yola çıkan yıldızlar İspanya'dan Çin settine arzu adımlamamışlar mıydı? Kısa denilebilecek bir sürede tevhidi taşımamışlar mıydı? İnsanlara adaleti sundular dostlar. Gerçek adaleti ama şu anda yüzeysel olarak geçen adaleti değil. Özgürlüğü aştırdılar insanlara. İslam gittiği yerleri her zaman mamur ettirdi dostlar. İslam'ın girdiği hiçbir yer atalarımızın tarihine bir bakar mıyız lütfen? İslam'ın girdiği her yer mamur olmuş dostlar. Hem madden hem manen, hem şehirler mamur olmuş, hem de insanların gönülleri mamur olmuş. Hiçbiri harap edilmemiş dostlar. Tarihimizi bir bakar mıyız lütfen? Tarihimizi araştırır mıyız lütfen? İslam tarihi, ansiklopedileriyle dolu olan kütüphanelerimizdeki kitaplarımızı tozlu raflardan alıp, rahlelerimizin, masalarımızın üzerine koyarak hem kendimiz hem ailemiz, hem yavrucuklarımız, hem büyüklerimiz, hem komşularımız, hem mahallemiz, hem ilçemiz, hem ilimiz, hem ülkemiz, hem de dünyamızı Onların aşk ateşiyle ısıtamaz mıyız? İslam her yeri mamur etti. Aşkı sundu insanlara. Birbirini nasıl kandıracaklarının hesabını yapan insanları Eşkiyaları evliya yaptı bir büyük üstadımızın ifadesiyle dünün eşkiyaları bugünün evliyaları olmuştu. Dünün katilleri dünün müşrikleri bugünün abidleriydiler. Ömerler Hazreti Ömer olmuştu İslam ile. Halitler Hazreti Halit olmuşlardı. İslam insanı aşka taşıyordu ama bilmekti, bilebilmekti neyin mensubu olduğunu. Kelimeyi şahadeti şehadeti getirirken bile dil ile ikrar, kalb ile tasdik diye bize mezhep imamlarımız sunmamış mıydı dostlar? Yani bir müslüman olmanın şartı kelimeyi şahadeti, şehadeti, dil ile ikrar, kalb ile tasdik etmek değil miydi? Peki insan bilmediği bir şeyi söyleyebilir mi? Demek ki Müslümanın ilk olmanın ilk şartı bilmektir. Çünkü bilmeliyiz ki söyleyebilelim. Bunu ya kendimiz araştırırız ya da birilerinden öğreniriz ama öğrenmek, bilmek. Bilmeden Müslüman olunabilir mi? Evet. Bilmek. Peki ya ikinci şart neydi? Kalbile tasdik. Yani samimiyet. Samimiyetin kökü sevgi. Peki sevginin özünde ne var? Aşk var. Yani aşık olmayan da Müslüman olamıyor. Müslüman olmanın İki temel şartının açıklamasını yaptığımızda şu iki konu karşımıza çıkıyor dostlar. İlim ve aşk yani ilmi olmayan ve aşık olmayan Müslüman olma şerefine kazanmış olamıyor. Evet dostlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyeri ciddi bir incelemeye tabi tutulduğu vakit, sevgililer sevgilisi alemlere rahmet olsun için gönderilen ve Necim suresinde buyurulduğu üzere her hal ve hareketi Rabbimizin kontrol ve denetiminde olan sevgililer sevgilisi Efendimizin hayatı incelendiğinde ama çok ciddi bir incelemeye tabi tutulduğunda göreceğiz ki her karesinde kararlı yürüyüş tabloları ile karşı karşıyayız hep ayakta olan, sürekli bir hareketliliği esas alan aksiyon adamıdır sevgililer, sevgilisi Efendimiz. Bu bilinç ve basiretle onu takip edersek, onun gibi aşk insanı, aşkı sunan, rahmeti, vahyin eserini insanlara sunan birer rahmet insanı olabiliriz. Mekke'de mücadele ortamı daralınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e hareket etmişti biliyorsunuz. Kabilenin ileri gelenlerini İslam'a davet etmekti. Hani dedik ki ya İslam'da misyonerlik yoktur kesinlikle. Tebliğ vardır. Yani insanlara sunmak vardır. Sadece davet vardır. Tercih kişinindir. Sevgiler sevgilisi sunmuştu davetini. Onlar bu daveti kaba bir şekilde reddetmişlerdi. Peygamberimiz, Sakif'ten bir hayır gelmeyeceğinden, mütesir olarak yanlarından ayrılırken, onlara, ''Bari konuştuklarımız aramızda kalsın, gizli tutun.'' dedi. Peygamberimiz, Kureyş müşriklerinin bunu duyup, cüretlilerini artırmalarından çekiniyordu. Taifliler, Kureyş müşriklerinin yaygaralarına bakarak, Peygamberimizin bu isteğini de yerine getirmediler. Gençlerinin İslam'a heveslenmelerinden korkarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Memleketimizden çık. Nereye gidersen git. Senden kavmin, hem hemşehrilerin nefret etti. Onlar söylediklerini kabul etmeyince bize geldin. Vallahi bizde senden son derece kaçınır, seni reddeder. Senden sakınırız dediler. Bununla kalmayarak içlerinden bir takım aklı almaz ayak takımını kışkırttılar. Sevgililer sevgilisi Efendimiz'e musallat ettiler. Onları yolun iki yanından durdurdular. Söve saya peygamberimizi taşa tutturdular. Hatırladık değil mi dostlar? İnsanlara rahmeti, aşkı sunan sevgiler sevgilisi peygamberimizi bunu yapmışlardı. Ayaklarının topuklarını kanlar içinde bırakmışlardı. Dermansız düşüp oturdukça kaldırttılar, yürüdükçe taşlattılar, hep gülüştüler, alay ettiler. Zeyd bin Haris'e atılan taşlara kendi vücudunu karşı tutmakta, peygamberimizi korumaya çalışmaktaydı. Onun da başı yarılmış, ayaklarından kanlar akmaya başlamıştı. Nihayet Mekkeli Utbe ve Şeybe bin Rebiyan'ın Taif dışındaki bahı evine varınca Taif'in ipsizleri geri döndüler. Peygamberimiz üzgün ve bitkin bir halde bir asmanın gölgesine kendisini atmıştı. Mekke'de tıkanınca Taif'in kapılarını zorlamıştı. Mutlaka yürümeye yol bulmalıydı çünkü. Ağır bedeller ödüyordu. Kan revan içindeki ayaklarıyla arzı adımlıyordu. Nefretle üstüne yürüyenleri merhametle karşılıyordu. Kendisine taş atanlara o gül atıyordu. Kendisine zahmet verenlere rahmet kapısını sunuyordu. Sevgiden... Merhametten habersiz olup kendisini zulmedenlere aşka davet ediyordu. Umutların tükendiği, yolların tıkandığı bir anda Rabbi Resulüne davet yolunda yeni kapılar açıyordu dostlar. Taif dönüşü hiç hesapta yok iken Cinler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısına imcabet ediyorlardı. İnsanların yolları kestiği bir anda Resulullah'ın yolu cinlere çıkıyordu. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Ah-Kaf süresinde bize bunu bir vakitte cinlerden bir grubu Kur'an dinlemek üzere sana sevk etmiştik. Vakti ki onun huzuruna vardılar. Susun dinleyin dediler. Okunmasını bitirince de uyarıcılar olarak kavimlerine döndüler bundan önce ise ashabını yeryüzüne açılmalar için yönlendiriyor ve yüreklendiriyordu sevgililer sevgilisi dostlar hatırlıyorsunuz Mekke despotizmine teslim olmamaları için uyarıyor ayakta kalma ve yürüme bilinci taşıyorlardı yürüyüşlerini doğdukları coğrafya ile sınırlanmadılar bu ruh ile iki defa Habeşistan'a hicret ettiler Mekke istikbarı bunu kabullenemezdi. Habeş kralı gönderdikleri bir heyet ile Habeşistan muhacirlerinin yolunu kesmek istediler. Sorgulanan müminlerin sözcüleri Cafer bin Ebi Talip tarihi savunması ile yola çıkış nedenlerini ve yürüyüş amaçlarını en güzel şekilde dirilendiriyordu. Müşrikler bu hamleden de sonuç alamıyorlardı kin ve öfkeleri kabarıyordu. Her gün daha acımasız, daha birikadarlaşıyorlardı. Bu hareketi nasıl bastıracaklardı? Aşkı, nuru nasıl engelleyeceklerdi? Doğuş aşamasındaki yürüyüşü boğmaları gerekiyordu. Sonuçta kimi müşriklerin bile vicdanını sızlatacak yeni bir planı uygulamaya koymuşlardı. Şib'i Ebi Talip muhasarası Üç yıl sürecek olan yeni bir işkence sefası yepyeni bir boykot yepyeni bir boykot hali Haşimoğulları telrit ediliyordu Mekkeliler ne Müslümanlarla ne de onları koruyan Haşimoğulları ile hiçbir münasebette bulunmayacaklarına her türlü ilişkiyi keseceklerine onlarla hiçbir şekilde alışverişte bulunmayacaklarına oturup kalkmayacaklarına, kız alıp vermeyeceklerine dair bir karar alıyorlardı. Bu karar yazdıkları sayfayı Kabe'nin iç duvarına asarak herkesi uymaya zorlamışlardı. Bu karara muhalefet eden hem matana hem de dine ihanet etmiş sayılacak ve en ağır şekilde cezalandırılacaktı. Mekkeliler tarafından üç yıl süreyle ve titizlikle uygulanan bu kuşatma Müslümanlara oldukça sıkıntılı günler yaşatıyordu görünüşte. Ama onlar ilim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam'ı tüm cüz ilerinde hissetmişlerdi, istenikle samimiyetle kabul etmişlerdi. Allah onlara hiç rahmet sunmaz mıydı? Onlar orada, onların göremedikleri rahatı yaşıyorlardı. Görünüşte İbrahim'e ateş olan Hakikaten nasıl gül bahçesi ise, sevgililer sevgilisiyle eshabına zulüm ortamı olarak gözüken o atmosferde cennet bahçelerinden bir bahçe olurdu. Koruyan Allah olduktan sonra. Fakat müminler dostlar. Tüm bu çilelere rağmen direniş ve yürüyüş ruhundan kopmadılar. Nihayetinde onların mazlumiyet ve sebatları zalimleri dize getirdi. Boykot kırıldı, yollar açıldı. Şu ilahi hikmete bakınız dostlar. Şirk güçleri Rabbani yürüyüşü durdurmak istedikçe Allah Celle Şanuhu yeni yollar açıyordu. Mekke'te i Hakkumu altında daralan kulu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Rabbi göklerin kapılarını açtı. Yeryüzü tüm genişliğe rağmen dar kılınınca gökyüzüne gece yürüyüşü başladı. Rabbin yürüyen kuluna ikramı İsra ve Miraç'tır dostlar. Bir gecede gerçekleşen mukaddes ve mübarek yolculuk. Meleklerin refakatinde gerçekleşen bir sefer. Burak'la başlayan, zaman ve mekanı aşan kutlu çıkış. Önde Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya, oradan da sidretül müntaha'ya kadar uzanan mucize. Fizik ve fizik ötesinin bütünleştiği, yer ve göğün tüm kapılarının ardına kadar açtığı sefer. İbret ve işaretlerle yüklü yok. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize bu hadiseyi İsra suresinin ilk ayetinde şöyle buyuruyor dostlar. Her türlü noksanlıklardan münezzeh olan Allah, Kuluna bir gece kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için, Mescidi Haram'dan kendisini, çevresini mübarek kıldığımız o Mescidi Aksa'ya götürdü. Hakikatı şudur ki, her şeyi işiten, her şeyi gören ancak O'dur. Evet dostlar, yürüme azmini yitirmeyenlere yer ve gök yol veriyor. Hatırlıyor musunuz? Bir önceki programımızda şöyle bir konuya değinmiştik. Kararlılık gösterenlere karanlık yol gösterir demiştik. Büyüklerimizden paylaşmıştık rivayetle sizlerle. Gökyüzü yürüyüşünü tamamlayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeniden yeryüzüne yürüyüşüne yöneliyordu. Gücünü ve hızını gece yürüyüşünden alan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzun bir sefer için gün sayıyordu. Ufukta yesirip görünüyordu. Mekke'de tüm yollar tutulmuştu. Müşrikler müminlere adım attırmıyorlardı. Herkes takibat altındaydı. Allah Resulü bu zor şartlarda yürüyüş zemini arıyordu. Yesriplilerle akabede gizli gizli görüşmeler yaptı. Hedefe yürümek için ciddi bir açılım ve ulvi bir atılım projesi gerekiyordu. Hani Musa aleyhisselamın Harun aleyhisselamı, İsa aleyhisselamın havarileri yoldaş olarak alması gibi. Efendimiz aleyhisselatü vesselam nasıl ki ensar ve muhacirinle beraber yürüyüşe yürüdüğü Nasıl ki bu nurlu yolu tüm kainata yaymak için dostlarını topladı. Yeni katılımcılar vardı bu sefer. Aradığı ortamı buldu çünkü. Birinci ve ikinci akabe buluşmalarında yürüyüş protokolü imzalandı dostlar. Yürüyüş iradesini kaybetmeyenlere Allah yeni yollar sunuyordu dostlar. İşte İslam tarihinde dönüm noktası. Protokol, mutabakat ve biat sahnesi. Medineliler, Peygamber Efendimiz'e ''Ya Rasulallah, sen de konuş, kendin ve Rabbin için arzu ettiğin ahdi al.'' dediler. Es'ad bin Zürare, konuşmak için Peygamberimizden müsaade alarak ''Ya Rasulallah, her davetin bir yolu var, ya kolay ya zor olur. Bugün senin yaptığın davet, kabulü insanlara zor ve çetin gelen bir davet. Çünkü senin düşmanların var.'' Dava rahmet, dava ilim ve aşk davası. Onda şüphe yok. Çünkü çünkü damlacıkları bile gönlümüze geldiğinde gönlümüz bütün ilerimize yayılan bir huzuru hissetti. Ama görünüş düşmanlar. Sen bizi mensup bulunduğumuz dini bırakmaya ve kendi dinine tabi olmaya davet ettin ki bu çok güç bir iş olduğu halde biz senin bu teklifini kabul ettik. Sen bizi bu yolda İnsanlarla aramızda bulunan yakın, uzak bütün akrabalık ve komşuluk bağlarını kesmeye davet ettin. Bu da çok güç bir iş olduğu halde biz senin bu teklifini de kabul ettik. Biz yurdumuzda şerefli ve her tecavüzden korunmuş... Orada değil kavminden ayrılan ve Amdür tarafından düşmanlarına teslim edilmek üzülenen bir zatın, hatta kendimizden başka hiçbir kimsenin de hakim olmak için göz dikemediği bir topluluksun. Bu çetin bir iş olduğu halde biz senin bu yoldaki teklifini kabul ettik ya Resulallah. Halbuki bütün bunlar Allah doğru yolu bulma azmini, ve sonunda hayra ulaşma ümidini ihsan etmedikçe insanların hiç de hoşlanacakları şeylerden değildir dostlar. Fakat biz bunları dillerimizle ikrar, kalbimize tasdik, ellerimizi uzatmak suretiyle kabul ettik dediler. Allah'tan getirdiklerine bilerek ve inanarak sana biat ediyoruz. Biz Rabbimize ve Rabbına biat ediyoruz. Allah'ın kudreteliği ellerimizin üzerindedir kanlarımız kanınla, ellerimiz elinledir. Kendimizi, oğullarımızı, kadınlarımızı esirgiyip koruduğumuz şeylerden seni de esirgiyip koruyacağız. Eğer bu ahdimizi bozarsak, Allah'ın ahdini bozan yaramaz, betbah insanlar olalım. Ya Resulullah! Biz bu sözümüzde sadıkız. Allah yardımcımızdır dediler. Çağrı yüreklerde yankı bulmuştu. Abdullah bin Rabaha, Böyle yaptığımız zaman bize ne var diye sordu. Sevgililer sevgilisi, cennet var dedi. Medineliler sevindiler. O halde bu kazançlı bir alışveriştir dediler. Ve böylece dostlar Medine yolu açılıyordu. Yürüyüş yerel sınırları aşıp evrensel bir boyut kazanıyor, evrensele kayıyordu. Artık Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret yürüyüşü için gün sayıyordu. Bu arada Mekke Darun nedvesinde yoğun bir hareketlilik yaşanıyordu. Tavutlar telaşlıydı. Gelişmeleri kontrol etmekte zorlanıyorlardı. Daha sert tedbirlere yöneldiler. Bu kutlu seferi durdurmak için gizli oturumlar aralıksız sürüyordu. Allah Resulü'nün nasıl cezalandıracaklarını tartışıyorlardı. Ölüm, hapis, sürgün. Çıkan kararsa korkunçtu dostlar. Hem de çok korkunçtu. İnsanlara ey insanlar, dünyada huzur ve saadeti, ahirette de ebedi mükafatı isterseniz araştırınız, bakınız. Size rahmet davasını Allah benimle beraber sizlere sunuyor diyen insanlara sadece rahmeti yaşatan sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam için Faili meçhul bir suikast ile onu öldürmeyi planladılar Enfal suresinde Rabbimiz bize bunu Sundu dostlar Hazırla ki kafirler, inkarcılar seni tutup boğmaları, bağlamaları, öldürmeleri yahut da yurdundan çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar sana tuzak kurarlarken Allah da onlara tuzak kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. İşte dostlar tam bu sıralar Efendimiz'e hicret izni verildi yüceler yücesinden. Müşriklerin yürüyüşe sabote planları başa çıktı. Suikast timinin kuşatması altındaki evinde Hazreti Ali'yi yatağına yatırıp yola koyulmuştu sevgililer sevgilisi. Hazreti Ebu buluşup seferi kiminle paylaşacağını belirleyip yola çıkıyordu. Yol arkadaşını seçti. Rabbani güzetim altında Sevir Mağarası'nda konuşlandı. Sevir Mağarası'na yürürken Hazreti Ebu Bekir peygamberimizin bazen önüne geçerek yürümekte, Bazen arkasında kalarak yürümekteydi. Peygamberimiz ona, ey Ebu Bekir, niçin böyle yapıyorsun diye sordu. Hz. Ebu Bekir, önümüzü, arkanızı gözetlemek, sizi korumak için dedi. Peygamberimiz bir ara ayakkabılarını çıkararak yazın ayak yürümek zorunda kaldı. Bu şekilde yürümekten ayakları aşınmıştı, ayakları acıyordu. O bu çileyi çekerken müşrikler yoğun bir iş sürme çabası içindeydiler. Mağaranın ağzına kadar dayanmışlardı. Yakalanmalarına ramak kalmıştı dostlar. Ramak kalmıştı. Eba Bekir radiyallahu anh, yüreği ağzına gelmişti belki. Telaşlıydı, tasalıydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise ona rahmeti sunuyordu. Tasalanma, Allah bizimledir. Tasalanma, Allah bizimledir. Hazreti Ebubekir yavaşça, diğer ya Rasulullah, onlardan birisi eğilip de ayaklarının dibinden bir bakı verseler bizi görürler dedi. Efendimiz, ey Ebubekir, iki kişinin üçüncüsü Allah olursa. Sen akıbetin ne olacağını yakalanabileceğini mi sanıyorsun? Evet dostlar. Üçüncüsü Allah olan iki Allah dostuna kim ne zarar verebilirdi? Tevbe suresinde Rabbimiz... Peygambere yardım etmezseniz bilin ki o inkarcılar onu Mekke'den çıkardıklarında mağarada bulunan iki kişiden biri olarak Allah ona yardım etmişti. Arkadaşına ''Üzülme, Allah bizimledir.'' diyordu. Allah ona güven vermiş, görmediğiniz askerlerle onu desteklemiş, inkarcıların sözünü alçatmıştı. Ancak Allah'ın sözü yücedir. Allah azizdir, Allah hakimdir. Seferi göze alanları Allah görünmeyen ordularıyla takviye ediyor dostlar. Çünkü bu seferin ucunda ilahi Kelimatullah davası var. i̇bn Saad ve Ahmet bin Hanbel'e göre mağaranın kapısına hemen bir örümcek gelip ağ gelmişti. Mağaranın ağzına kadar yaklaşan inkar ordusu örümcek ağını gördüklerinde buraya şayet biri girmiş olsaydı kapısının önünde örümcek ağı bulunmazdı dediler. Rabbi bu kutlu yolcuları koruyordu dostlar. Allah Resulü ise Rabbine şöyle yakarıyordu. Allah'ım yolculuğumda bana sahip çık ve ailemi yalnız bırakma. Darun Nedve bu yürüyüşün peşini bırakmıyordu. Bu ikiliyi ölü ya da diri getirene yüz deve ödül olarak verilecekti. Bu haberi alan süraka, ödül arzusu ile iştahi ile hemen atına atladı ve kendisi koşuyordu. Ama nereye koşuyordu biliyor musunuz? Belki görünüşte dünyayaydı Ama bakın Allah kendisine ne sunacaktı? Ne gibi sürprizleri vardı? Kendisini Gayesine yaklaştırıncaya kadar onu dört nala kandırıp koşturuyordu süraka. Rasulullah ve arkadaşlarına yaklaşacağı sırada atı birden bire sürçüp yere kapandı. Suraka da üzerinden yuvalanmıştı. Bir hamle daha yaptı, atı yere kapandı. Kendisi düştü. Yine de takipten vazgeçmedi. Atına atlayıp koşturmaya başladı. O kadar yaklaştı. O kadar yaklaştı ki artık Peygamberimiz ve arkadaşları Sürekayı görüyor. O da onları görüyordu. Hatta Süraka, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin okuduğu Kur'an'ı bile işitebiliyordu. Peygamberimiz arkasına hiç dönüp bakmıyor. Hazreti Ebu Bekir ise sık sık arkasına dönüp bakıyordu. Buhari'nin Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet ettiği bir hadis-i şerifte bir olayda Hazreti Eba arkasına dönüp bakınca bir atlının gelip kendilerine kavuştuğunu gördü. Ya Resulallah işte atlı bize gelip kavuştu dedi. Peygamberimiz dönüp ona baktı. Allah'ım düşür onu diyerek dua etti. O sırada Şurakanın atının iki ön ayağı dizlerine kadar yere battı. Süraka da üzerinden yuvarlandı. Atını kaldırmaya zorladı. Atta kalkmaya çabaladı fakat bir türlü ayaklarını çıkarmaya kadir olamadı. Müslim'in rivayetine göre Süraka, Ya Muhammed, iyice anladım ki bu senin işindir. Allah'a dua et de kurtulayım. Sana hiç dokunmayacağım. Beni görecek kimseler de senden hiç bahsetmeyeceğim. Ama bu sözünde de durdu. Süraka, Saldırılarından peygamberimizin bu şekilde kurulduğunu gördüğü zaman artık iyice anladı ve kanaat getirdi ki onun gerçekleştirmek istediği şey yakında gerçekleşecektir. Şuraka el aman diyordu. Ey peygam Allah'ın peygamberi bana istediğini emret deyince Resulullah yurdunda dur hiç kimsenin bize gelip kavuşmasına meydan verme dedi. Günün başlangıcında peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine yürüyen süraka günün ortasında onu koruyucu bir silah vermişti. Sabahleyin süraka servet peşindeydi, akşama gerçekle yüzleşti. Tıpkı Firavun adına Musa'nın karşısına çıkan sihirbazlar gibi amaçları dünyaydı ama Allah onları kendisine döndürüyordu. Çünkü aşk... İnsanı cezbederdi. Değil mi dostlar? Aşktan, güzellikten insan ne kadar kaçabilir ki? Ve bu kutlu sefer için herkes sahnede yerini almıştı dostlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hicret yolunda kimler eşlik etmiyordu ki? Herkes ve her şey kendi misyonunu taşıyordu. Örümcek, güvercin, sürakanın atı... Medine'ye varınca Resulullah'ın nerede konuklayacağını belirleyen deve bile. Hepsi, hepsi görevini, misyonunu biliyordu. Evrende bu sefere duyarlı daha nice bilemediklerimiz ve göremediklerimiz var dostlar. Şimdi, şimdi biz bu duyarlılık ve bilincin neresindeyiz? Sürakalar geri dönmek mecburiyetinde kalıyordu. Kutlu yolcular ulvi hedefe hep yürüyorlardı. Onları öldürmek için yola çıkanlar yolda diriliyorlardı. Öldürmek için gelenler diriliyordu dostlar. Peygamberi öldürmeye gelmemiş miydi Ömer de? Dirilip Hazreti Ömer olmamış mıydı? Süraka da bakın kendisini öldürmeye geldi ama dirilip kendisine geldi. Mekke'de hararet, Mekke'de hareket alanı bulamayan muvahhidler tek tek hicret kervanında yerlerini alıyorlardı. Darun Nedve yürüyüşü bloke etmek istedikçe Allah hesaplarını boşa çıkarıyordu. Hicret bilinciyle bilenen ashab... Müşriklerin sabote girişimlerini etkisiz kılabiliyorlardı. Çünkü onlar bu gaye için kendilerini, bu gaye için her şeylerini ortaya koymuşlardı. Hicret ruhu, yürüyüş çağrısı benliklerini kuşatmıştı dostlar. Bu uğurda yapamayacakları feragat, gösteremeyecekleri fedakarlık yoktu. İşte böylesi bir çağrının müciplerinden biri de Süheybi-i idi. Rum illerinden gelmiş, Mekke'ye yerleşmiş, Tevhidiyle ile şeref bulmuş bir hidayet eri. Müşrikler onun hicret teşebbüsünü fark edince yolunu kestiler. bir umiyi. sen buraya fakir ve hakir olarak geldin. Yanımızda birçok mal edindin. Erişemeyeceğine eriştin. Sonra da hem kendin gitmek hem de malını götürmek istiyorsun dediler. Güzeller güzeli güzel Mevlam'ın güzel Güzeller güzeli güzel Peygamberine indirdiği güzel Kur'an'ın Güzel kıymetli değer muhatapları Bu haftaki programımıza Süheybi Rumi Hazretlerinden Kaldığımız yerden haftaya devam Ütmek üzere bırakacağız Vaktimiz bu zamana kadar Müsaade ediyor çünkü Aşkı Rahmeti nuru, Bütün cüzdelerimizde hissetmek adına İslam'ı anlayıp yaşayıp Yaşatabilmek adına daha çok konuşacağımız, daha çok sizlerle paylaşacağımız notlarımız var. Bu haftaki konularımızı burada noktalıyorum haftaya. Oradan devam edeceğiz inşallah dostlar. Sizleri Allah'a emanet ediyor. Bize Özel Efem'in mektup adresinden, faxtan ya da yine Özel Efem'in web sitesinin mail adreslerinden ulaşabilirsiniz. Programımıza herhangi bir sorunuz, sualiniz ya da herhangi bir teklifiniz olursa her zaman bizim için ve sizler için faydalı görüşleri her zaman açız dostlar. Sevgi, selam ve dualarımla dostlar. Allah'a emanet olunur Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.